130 bin farklı bitki türünün döllenmesini sağlayan ve ekosistemin başlangıç noktası olan arılar bugün konumuz. Ee, toplu arı ölümlerini, gün geçtikçe sayılarının neden azaldığını ve aslında bizim için neden bu kadar önemli olduklarını konuşacağız. Hepimiz aynı kovandayız. Projesinin proje sorumlusu Türkiye Greenpeace'den Berkan Özyer'le. Hoş geldin Berkan. Hoş bulduk Merhaba. Ee, arılar neden bizim için bu kadar önemli? <gülüyor> <gülüyor> evet. En bariz bir şekilde bunu söylemek için çok standart tekrarladığımız bir şey var. Bu işte kıdamızın üçte birini arılara borçluyuz. Bunun aşırı, çok jenerik bir lafı tabii. Bunun açıklaması şöyle. Arıların kendi yaşam döngüleri için yaptıkları bu tozlaşma faaliyeti. Yani işte nektar taşımaları, polen taşımaları sürecisince bitkilerin döllenmesini, yeniden üremelerini, bitki ver şeyleri, meyve vermelerini sağlıyorlar. Yani yaptıkları işlemin neticesinde bitkilerin yeniden üremesi söz konusu oluyor. Ve bu meyveler, sebzeler bizim tabaklarımıza geliyorlar tabii. Ve burada da yapılan bir araştırmada bütün miktar olarak dünyada tüketilen gıdaların... ...üçte birinin bu böcek tozlaşmasıyla üretildiği anlaşılıyor. 2007 tarihli bir araştırma var. En sık referans yapılan araştırmada o zaten. Evet. Temel nedeni bu temel önemi bu ee, bir yandan da tabii gıda ürünü e, farklılığı açısından da bir önemi var en çok tüketilen %90 tüketilen gıda türlerinin de işte 100 tanesinin 80'ini falan gene bu arı tozlaşmasına böcek tozlaşmasına borçluyuz ee, bu da çok büyük bir oran bunlar tabii sadece gıda açısından bizim sofralarımıza gelen gıda açısından e, etkili fakat bunun da çok fazla etkileri de var tabii yani biyoçeşitlilik için hı hı. kuşkusuz çok büyük önemi var. Ee, ve bu araştırmalar genelde sadece bal arıları için yapılıyor. Bunun ötesinde tabii e, daha yaban arıları da var. Ve bu e, bizim atıyorum baharda açan çiçeklerin çok büyük bir kısmını bu yaban arılarının yaptığı tozlaşmaya borçluyuz. Ya da e, mesela yonca bitkisi çok büyük oranda tozlaşmaya borçludur. E, yeniden üremesini işte hayvancılıkta yem olarak kullanılır. E, bunun gibi gibi çok fazla Hı -hı. şeyleri var doğanın normal dengesi içinde aranın çok temel bir... Ee, önemi var yeri var Bu biraz hmm. daha bu önem üzerinden biz e, Doğadaki bu ince dengeleri Gözetmemiz insan uygulamaların Doğaya verdiği etkiyi zararı Gündeme getirip buradan bir e, tartışma Başlamak ve değişiklik önermek Üzere bu kampanyayı başlattık hmm. Peki hmm, kampanyada neler e, Yapıyor yani kampanyanın amacı ne Yani arılar bizim için çok önemli Ekosistemin en önemli halkası Hatta başlangıç e, noktası belki Peki bu kampanyada biz Neyi koruyoruz amacımız ne hmm. Şimdi tarımda kullanılan başlangıç noktamız şu bizim tarımda kullanılan bazı tarım ilaçları kimyasallar daha doğrusu pestisit genel adıyla pestisit olarak söylenen bu kimyasallar hedefledikleri zararlıların dışında doğadaki pek çok canlıya da zararları var ölümcül doğrudan ya da dolaylı olarak tarlada bunlar kullanıldığında oradan şey yapan Havadan geçen ya da çiçeğe konan polen alan arılar üzerinde de doğrudan öldürücü etkileri oluyor. Hmm. E, bu işin başlangıcı 2007 civarına denk geliyor. Dünyada ve Türkiye'de de aynı şekilde çok kitlesel arı ölümleri gözlemleniyor ve nereden çıktı bunlar diye araştırmalar yapılıyor bilimsel araştırmalar. Bunun neticesinde bu e, pestesitlerin etkileri biraz daha göz önüne çıkıyor. Bu bilimsel e, altyapı ortaya çıkıyor. Burada da şöyle etkileri oluyor. Belli sınıflarda e, tarım ilaçları var. Neonikotinoid deniyor bizim şu an odaklandığımız. Nikotin temelli bir sınıf bu. Pestisit e, kimyasal sınıf. Bunların etkileri araştırıldığında şu ortaya çıkıyor. Bir zaten doğrudan bir zehirleme etkileri söz konusu. Yani arı maruz kaldığında zehirlenip e, ölüyor. İkincisi bu yeni araştırmalarda ortaya çıkan dolaylı etkileri Bu ne demek? E, Şimdi bunlar ilaçlar genelde tohum kaplama olarak yani tohumlar bu ilaçla kaplanıyor. Ve dolayısıyla çiçek büyüdüğünde bu bitkinin her noktasında bu ilacın kalıntıları söz konusu. İşte öz suyunda, dalında, çiçeğinde, poleninde her noktasında. Dolayısıyla sırf havadaki ilaç kalıntısından ziyade aralar böyle de maruz kalabiliyorlar hmm. bu ilaçlara. Ve araştırma sonuçlarında şu anlaşılıyor ki. Ee, mesela felç kalıyor arılar, buna maruz kaldığında nikotin temelli e, ve sinir sistemine etkiliyor bu hani bizim insanlarda da aynı hı şekilde hı. olduğu için tabi sinir sistemi araların o kadar güçlü olmadığında ya da diğer böceklerin e, felç kalabiliyor mesela hafıza kaybı yaşıyor kovana Geri, dönemi. Geri dönemiyor ya da kovanın yolunu karış, Karıştırıyor başka kovana gidiyor Bir de aralarda korumacı olduğu için Yabancı arı geldi diye onu öldürüp dışarı atıyorlar hmm. Ya da Zaten hareket geçir, şey yapamıyor Yani tarlalarda falan çok bitkilerin üzerinde Yapışıp kalmış arılar görülür mesela Böyle hmm. toplu ölüm hmm. anlarında Bunun üzerine ee, özellikle 2013 yılından sonra, 2013 yılında Avrupa'da bir e, karar alınıyor. Sınırlı bir yasak kararı. Özellikle 3 tane pestiste yönelik, neonicotinoid sınıfı 3 tane e, kimyasal maddeye yönelik. E, ve deniyor ki 5 yıl boyunca EFSA, işte Avrupa, Avrupa Birliği'nin gıda e, birimi, gıda sağlığı birimi, bu etkileri üzerine daha e, detaylı araştırma yapsın. Bu yapılan araştırmalar sonucunda 5 yılın sonunda da bu, bu sene başına geldiğimizde Şubat ayında bu söz konusu etkilerin kesin olduğu belirleniyor ve bunun üzerine Avrupa Birliği genel bir yasak kararı alıyor. Peki bu yasak uygulanıyor mu Avrupa Birliği'nde? Süreç şöyle, e, Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam yasak kararı alındı. 19 Eylül itibariyle raflarla satış yasaklandı. E, ve bunların işte hep bir adaptasyon süreci olur arkasından. Bu Aralık ortasına kadar da e, nihai kullanım Hı. süresi var. Aralık 19 Aralık'tan sonra kesin yasak gelecek. Bizim de başlangıç noktamız... Ee, bu ilaçlar Bora tarımda en fazla kullanılan ilaçlardan e, Etkin maddelerden Daha doğrusu hı hı. bu maddelerle ilaçlar Üretiliyor Aynı sıkıntı Türkiye'de de yaşanıyor Aynı arı ölümleri Türkiye'de de yaşanıyor Ve dolayısıyla aynı yasağa yönelik Aynı e, ihtiyaçla Türkiye'de söz konusu Bizim başlattığımız kampanya daha Avrupa Birliği'ndeki bu 3 yasağın Türkiye'de de uygulanması talebiyle. Hı, bu ee, pestisitlerin kullanılmasını istemiyoruz. Bununla ilgili evet, bir evet. imza kampanyası aslında. Bununla, evet. Ve burada da zaten demin e, aranın önemini anlatırken söylediğim bütün bu yaşama etkileyen şeyinden ötürü de hepimiz aynı Kovandayız gibi başlık Hı -hı. E, ürettik. Bunun için biz ne yapıyoruz? E, i̇şte standart bir e, imza sitemiz var. kovandayız org üzerinden. Buradan imza verebiliyoruz. Şu an zaten 130.000'i geçmiş Eylül ortasında başladık bu kampanyaya, projeye. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. İnsanların bu konuda bir yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar açıkçası. Arı ne işi yarıyor. Fakat Arı'nın bir işe yaradığı konusunda herkes en fikir. Evet. Bizim de kampanyamız temelde iki aşamadan ilerliyor. Bir, bu insanlara bu bilgilendirmeyi yapmak daha fazla bir Arı'nın tozlaşmanın, yaşam için önemine vurgulayan bir kamuoyuna doğru bir kampanya yürütmek. İkinci tarafta biraz daha ...lobicilik diyebileceğimiz bir şey... ...işte bakanlıkla karar alıcılarla... ...görüşüp bu yasak kararın... ...alınmasını sağlamak. Proje ne zaman... ...başladı? Eylül ortasında. Hı. E, geçtiğimiz yıl Bursa'da ve Trakya'da bazı toplu e, arı ölümleri olmuş. Hı hı. E, sizin projenizin çıkış noktası o yaşanan olaylardan sonra mı oldu? Biraz daha bunun üzerine yani dediğim gibi Avrupa'da ya da diğer ülkelerde de yaşanan sürecin Türkiye'de de paralel ilerlediğini görmemiz üzerine biz zaten hı. bu sorunu e, gündeme getirmek ve bir e, çözüm üretmemiz gerektiğini düşündük. Bu ölümler daha ziyade tabii dünyada da olduğu gibi Türkiye'de daha kitlesel tarımın, büyük çaplı tarımların yapıldığı, tarım üretiminin yapıldığı yerlerde gerçekleşiyor. İşte dediğiniz gibi Bursa'da mesela meyve meyvecilikte yaşandı. İşte Adana'da, Çukurova'da, Harran bölgelerinde falan yaşanıyor. Özellikle Mısır açısından, Mısır pamuk zamanlarında. Trakya'da Mısır üretiminde, şey Ayçiçeği üretiminde daha fazla yaşanıyor. E, bu tarım tabi e, artık işte geleneksel tarım denen uygulamalar yapıldıkça kimyasal üretimleri de kimyasal kullanımı da artıyor e, ve bunun sonucunda kullanılan ilaçta ve bu ilaçların yaydığı etki de artıyor hmm. Dolayısıyla ve bu sene e, yani bu ilaç kullanımı her sene daha da artıyor ayrıca ve e, arıcılık arıcılığın bundan etkilenmesi de aynı şekilde artıyor bizim de gündeme getirme sebebimiz dediğiniz gibi buradan hareketli oldu peki oradaki ar hem arı ...üreticileri... ...hem de tarım üreticileriyle... ...görüştünüz mü? Yani... ...mesela arıcılık arı, e, yapan... ...bir üreticinin e, fikriyle... ...tarım yapan kişinin fikri aynı olduğu... ...aynı mı? Yani burada... Tabii herkesin farklı gerçeklikleri var, Hı -hı. farklı e, gerekçeleri var, farklı ihtiyaçları Çünkü, var. Çünkü çok özür dilerim, Hem soruma küçücük bir ilave yapacağım. Çünkü orada bir, bir üretim yaparken aslında başka bir üretimi de yok ediyor olmak var. Hani her üretici bunun farkında mı? Farkında olarak mı yapıyor bu şeyi? Ya, farkında oldukları anlar dahi... E, Sistemin çeşitli zorlamalarından ötürü e, insanların bu uygulamalardan vazgeçmemesi durumu söz konusu. Hmm. Yani pazar e, bir çiftçiye en kısa sürede maksimum ürünü istediği zaman yani onların farklı bir e, ger gerçekleri yaşanıyor. Yani bilerek ya da bilmeyerek de olsa e, fazla bir ilaç kullanımı oluyor. Çünkü zaten mevcut algı ona bunu dayatıyor. Bizim de bu sebepten zaten e, karar alıcılar üzerinden gitme sebebimiz bu. Çünkü hani bir çiftçiye bu, bunu kullan ya da kullanma dediğinizde çok başka gerçeklikler ortaya çıkıyor. Yani bunların farkında da olabiliyorlar. Ya da aracılar da e, tabii bunların doğrudan muhatabı olduğu için çok daha farkındalar. Yani özellikle biz Trakya'da e, bu konuyu araştırdığımızda bu son e, yazın olan ölümlerin arkasından aracılarla konuşmaya gittik. Yani Ayçiçeği tarlasının e, da kullanılan e, ilaçlardan doğrudan etkilendikleri çok belli. Hmm. Yani bunun farkındalar. Yapılan bazı saha araştırmaları, kalıntı analizleri de e, ...bu kalıntıları doğru, doğruluyor. 2016'da mesela bir e, araştırma yapıldığında... ...bu yasaklanmasını istediğimiz... ...yani arı ölümlerinde, ölü arılar... ...üzerinde yapılan bir araştırmada... E, ...bu şeyler çıkıyor. E, Pestasit kalıntıları çıkmıştı. Dolayısıyla... E, ...genel anlamda böyle bir bilin söz konusu. Hı hı. Fakat... E, <gülüyor> ...yani... Bir yandan bizim devleti muhatap almamızın sebebi de gene dediğin gibi bu. Çünkü çiftçilerin daha uzun vadede şey yapabilecekleri, üretim yapabilecekleri, planlama yapabilecekleri, farklı bitki yetiştirme modellerine geçtiklerindeki kayıplarının giderileceği bir teşvik mekanizmasının yerine konması gerekiyor. Böylece kimsenin mağdur olmaması için. E, zaten bizim talebimiz de bu çerçevede hemen bugünden yarına siyah beyaz bir geçişten ziyade bir yol haritası şeklinde bir süreç öneriyoruz bizden. Evet yani bu bir bireysel tercih olamaz. Tabii ki koşkusuz. Bu koş e, koş koş kullanmak koş koş ya da kullanmamak. Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar beraberiz. 94.9 Açık Radyo'da tohumda nasıl da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepimiz aynı kovandayız projesini Türkiye Pisten Berkan Özyer'le konuşuyoruz. Berkan hani dedin ya işte tarım ilaçlarını kullanmamak ve bununları yasaklatmak amacıyla bu projeye başladık. Bu tarım ilaçlarının bir muadili var mı? Yani hayır dediğiniz şeyin bir alternatifi var mı? Burada tabii bizim evet yani çok doğru bir soru zaten en fazla yani en doğru soru da bu. Bunun yerine ne yapacağız? Yani çiftçilerle konuştuğumuzda da bu söyleniyor. Fakat burada e, esasında cevap çok belli. Yani entegre zirai mücadele adı verilen genel bir paket söz konusu. E, burada işte e, ürün rotasyonu, e, işte kültürel değişiklikler, e, toprağa güçlü tutmak, biyolojik mücadele, biyolojik pestisitler, biopestisit denenler e, işte Tarladaki zararlı canlıyı, böceği onu e, yok edecek başka bir diğer predatör denen e, canlıların kullanılması gibi çok farklı seçenekler e, söz konusu. Hmm. Bunlar biraz daha emek odaklı olabiliyor. Biraz daha e, maliyetli olabildiği zamanlar olabiliyor ilk aşamada. Fakat bütün dünyada iyi örneklerde de olduğu gibi hükümet teşviği burada, devlet teşviği burada devreye giriyor. Ki zaten e, devlet politikalarına da baktığımızda Türkiye'de esasında önerilen model de bu. Yani Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı e, tavsiye raporlarında analizlerde zaten bu öneriliyor. E, bizde biraz daha uygulama açısında uygulama ve denetlemede sorun var her konuda olduğu gibi. E, Tarım Bakanlığı'nın da her zaman söylediği en azından e, kendi ifadelerinde kimyasal mücadelenin başvurulabilecek en son e, seçenek olması şeklinde. Hı hı. Ve bunların önerilmesi yani seçenekler çok fazla bunun üzerine çok büyük zaten dünyada çalışmalar yapılmış uygulamalar yapılıyor durumda. Ee, bunların biraz daha gündeme getirilmesi için konunun canlı tutulması yeterli esasında. Hı hı. Peki o zaman bu m, projede ve hani bu e, hedeflediğiniz amaçlarda hedeflediğimiz amaca ulaşabilmek için aslında en çok anlatılması gereken şey arılar yok olursa ne olur? Onu böyle bir uzun uzun anlatsan sen bize. <gülüyor> Arılar yok olursa ne olur? <gülüyor> bu arıların temel önemi yani insana etkisi üzerinden söylediğim başta en azından. E, bu söylediğimiz tozlaşma hikayesi. Yani tozlaşma bitki üretiminde, meyve, sebze, gıda üretiminde e, temel iki tür tozlaşma oluyor. Bir rüzgar ile bir böceklerle. Bu rüzgarların yani tahıllar genelde rüzgar tozlaşmasıyla e, yeniden üretim yapıyorlar mesela işte. Ee, ve diğerlerinde bu esas e, meyve sebze e, türlerinde böcekleri mahkûmuz. E, ve bu böceklerin yaptığı tozlaşmalarda da yüzde sekseni arılar yapıyor. Hmm. Gerisi de işte kelebekler, böcekler vesaire falan e, gibi seçenekler söz konusu. Bunlar yani örnek vermek gerekirse aşağı ko meyve sebze denince aklımıza gözümüzün önüne gelecek neredeyse her şey buradan çıkıyor. İşte ne bileyim, elma, domates işte çilek badem çay kahve hı hı. diğer sebzeler pek çok şey buradan çıkıyor Yani bunlar olmadığı takdirde güzel güzel işte ekmekle muz ve patates yiyip ömrümüzü geçirebiliriz Kıtlık yani. olacak Ancak yani Kıtlık olacak hı hı. yani üretimde çok büyük bir düşüş söz konusu olacak Ki Bu da Türkiye nasıl olur? Türkiye çok ciddi bir tarım ülkesi Evet zaten bu sorun şu an çok sıcak zaten malum Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda temel iki tane senaryo söz konusu olacak bir üretim çok azalacak yani ürün çok azalacak ve gıda fiyatları çok artacak yani dolayısıyla hem çeşit azalmış olacak ve önümüze gelen de daha pahalıya mal olacak ve daha pahalı bir etikete sahip olacak yani insanları doğrudan etkileyen böyle bir sonucu olacak hı hı. bunun dışında ne olacak işte bu söylediğim gibi yani Biyoçeşitlilik açısından bazen görmezden gelebiliyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor biz. Hani insanları doğrudan etkisi olmadığını düşündüğümüz bazı konularda. Fakat doğanın dengesinde bu araların olmadığı bir düzende de o gidişatta bir şeyde ekosistemde bir kırılma söz konusu olacak. Ki böyle bir durum da söz konusu. Zaten bizim işte dediğin gibi hepimiz aynı kovandayız. Lafın arkasındaki mantık da bu. Ya da bu Einstein'e atfedilen... Dört i̇şte yılda yani arılar olmazsa dört yılda insanlık biter lafı Yani doğru mu gerçek değil mi meçhul ama en azından arkadaki mantık e, doğru hı hı. O da bu e, arıların ve polinasyonun tozlaşmanın hayatın e, yaşamı tam ortasında yer aldığı Peki bizler bireysel olarak bu projeyi nasıl destek veriyoruz onu da bir anlatalım Bir web sayfanız var Evet bizim e, kovandayız.org'a imza atabilirler Kovandayız.org Kovandayız.org evet Evet şu an işte 135 bin civarında bir imza sayısına ulaştık. Çok güzel. E, stand, yani çok gelen bir soru bu imzalar ne, ne oluyor? Hı hı. Bunu da, bunun e, bir şeyi var mı limiti? şu bir limiti yok lazım. esasında. E, fakat çok hızlı ilerlediği e, ortada bizim de düşündüğümüz e, yani bizim şeylerde bu imzaların temel önemi. Muhataplarımızla karar alıcılarıyla konuştuğumuzda insanların talebi olduğunu göstermek dolayısıyla işte bir ay iki aylık süre içerisinde 130 bin kişinin desteklediği dikkat çektiği e, sorduğu soruşturduğu bir konunun e, karar alıcıların önüne geldiğinde şey yapmak çekimsel kalmak gibi bir durumu çok olmuyor yani bu imzaların arkasındaki temel mantık da bu bunun dışında nasıl destek olabilirler yani Tabi bu imza falan bizim kampanyamızla alakalı bir durum. Gerçekten daha kapsamlı destek olmak için bu konuda araştırma yapmak. İnsanların doğrudan uygulamaları çok daha önemli tabi bir imzadan. Hı hı. Burada neler olabilir? Mesela bir tüketici yapacağı tüketimi biraz daha işte tarım ilaçlarının kullanılmadığı organik ürünlere hı hı. yönelik tercihler yapabilir. Ya da ki böylece işte bir... Şey talep artsın arz artsın vesaire fiyatlar düşsün ya da e, araların ilgisini çeken çeşitli bitkiler var insanlar e, yazın ya da bahar zamanı bunları ekebilirler Lavanta Balkonlarında başlansa, mesela Balkonlarında mesela Hı -hı. ya da e, işte belediye seçimleri yaklaşıyor belediyelerde e, şeyleri e, senek öldürücüler için kullanılan e, şeylerin e, sinik ilaçlarının kullanımı konusunda çeşitli talepleri olabilir. Çünkü orada hmm. işte pretroid maddesi var. Onlar da doğrudan. Tabii e, havaya gittiği için tabii aynı etkili. şekilde. Yani aslında yerel yönetimlerinden bunu talep edebilirler. Tabii ki. Yani Hı -hı. yapabilecek çok fazla şey var insanların uygunsunu. Yani çiftçiler biraz daha bu konularda e, dikkatli olabilirler. Yani uygulamalarını e, pestisit uygulamaları konusunda aracıları ve arıların kendileri için önemini e, biraz daha gündeme getirebilirler. Farkında hareket edebilirler hem kişisel düzeyde hem uygulama düzeyinde hem tüketim düzeyinde insanların evcileceği çok şey var esasında. Peki çok teşekkür ederim programa katıldığın için Berkan <gülüyor> bize bu güzel projeyi anlattığın için. Teşekkür ederim. Hemen tekrar edelim. E, Kovandayiz.org sitesine girip Greenpeace Türkiye'nin başlatmış olduğu hepimiz aynı Kovandayız projesine destek olarak imza kampanyasına katılabilirsiniz. İmzalar e, 150 bine ulaştığı zaman vereceksiniz? Evet. E, Bu şey... sene bitmeden bir imza teslimi planlıyoruz. Evet yani e, önümüzdeki bir ayda bunu tamamlamak çok önemli. Evet. <gülüyor> Çünkü biliyoruz ki eğer arılar yoksa yaşam yok. E, Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programında bugün e, hepimiz aynı kovandayız projesini konuştuk Greenpeace Türkiye'den Berkan Özyerli. Çok teşekkür ederim Berkan. Ben teşekkür ederim. E, evet arılar yoksa hayat yok. Önümüzdeki hafta açık radyoda 94.9'da tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam.